billillahime Bismillahirrahmanirrahim kıymetli arkadaşlar bugün celeyin Tefsirinden kut süresinin 84 ve 123 ayetlerini inşallah işleyeceğiz versen hayramet yine ahalem Şuayb'a ve biz Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Demek ki Hazreti Şuayb da Medyen kavminden bir kişiydi. Paale ya kavmi ubudillah. Hazreti Şuayb dedi ki: Ey kavmi Allah'a ibadet edin, Allah'a tapın. Rahi duhu Allahı birley, yani Cenab-ı Hak'ın terhidini kabul edip, Maalekun min ilahin Reyil. Sizin için ondan başka Allah'tan başka bir ilah yoktur. Velatın kusul mikiyale ve mizan, tartıyı ve ölçüyü noksan yapmayın. Inni ara kun bi khiril. Ben sizin hakkınızda hayır düşünüyorum. Niyameten tuğniikum anit tatfifi Yani sizi eksikliklerden koruyacak bir nimeti size gösteriyorum, haber veriyorum. Ve inna khafa aleykum inlem tu'minu Şayet iman etmezseniz ben sizin hakkınızda da Korkuyorum yani başınızda çok kötü işler gelecek. Neden? Azab ve yemyi muhiitin her şeyi kuşatan bir günün azabından sizin hakkınızda korkuyorum. Azab ve muhitin. Muhitin. muhiitin bikum yehlik yakın, sizi helak edecek, kapsayıcı bir azaptan bir günün azabından sizin hakkınızda korkuyorum. وَصْفُ الْيَوْمِ bihi mecazun. <مَجَزٌ> Bu muhitin yevm kelimesinin muhitle nitelenmiş olması mecazdır. لِوْقُعِهِ Yani o azap o günde olacak ama kuşatıcı bir azap kuşatıcı olacağı için ve yevmi muhitin denilmiş. Aslında muhit kelimesi azabın sıfatıdır. Fakat burada adeta günün e, sıfatı gibi zikredilmiş. Yani e, kuşatıcı olan bir günün azabından. Ve ya kavmi evful mikyale vel mizan. Ey kavmi tartıyı ve ölçüyü tam yapın. Etemmuhuma. O ikisini, ölçüyü ve tartıyı tamamlayın. Yani tam yapın. Ve ya kavmi evful mikyale vel mizan etehum etemmuhuma bil kisti. Arkadaşlar, kıst kelimesi ile adalet kelimesi arasında bir fark var. Adalet, adalet, bir şeye hakkını vermek, denkleştirmek, eşit yapmak. Yani bir şeyin hakkı neyse onu olduğu gibi vermek. Kıst kelimesi, adalet kelimesiyle çoğu zaman eş anlamlı kullanılır ama aslında eş anlamlı değildir. Kıst, adaleti gerçekleştirmekle birlikte merhametli davranmak. Buraya dikkat etmeniz lazım. Adaleti gerçekleştirmekle birlikte, adaleti adil olmakla birlikte bir de merhametli olmaya biz kıst diyoruz. Burada da dikkat ederseniz, bir kısti, bir adli demiş ama, aslında kıst, adaletle birlikte merhamet demektir. Ve la tebkasün nase eşya'ehim İnsanların eşyalarını, mallarını, mülklerini tartılan ölçülerin, veya işte arazi kabirinden olan bütün mallarını eksik değiliz. Latin <gülüyor> kusuhum min hakkıhim şeyem. İnsanların haklarından hiçbir şeyi noksanlaştırmayınız. Vela ta aser fil erdi müfsidim. yeryüzünde de bozguncular olarak e, ifsat, fesat, isyan çıkarmayınız vela tasir isyan çıkarmayınız bozguncular olarak isyan çıkarmayınız ne gibi bir katli gavaydi öldürmek adam öldürmek adam yaralamak çalmak çırpmak ve diğer benzeri şeylerle yer yüzünde müfsitlik yaparak müfsitler olarak yer yüzünde bozgunculuk isyan çıkarmayınız <gülüyor> Asa, asev kelimesi, ve la ta buradaki bu fiil, aslı min asiye. Bir kesril müselleseti, yani e, sahafinin ile o da efse'de, ifsad etmek demektir. Ve müfsidin, müfsidin kelimesine gelince, halun müekkidetün, limana amiliha amiliha ta'sef bu e, müfsidin kelimesinin de amili ta'sef fiilidir <gülüyor> bu müfsidin kelimesi de ta'sef fiilini tekit bir haldır yani müfsidler olarak müfsidlik yaparak yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayız bakıyetullâh <gülüyor> Yani rızkuhu elbaqi lekum ba'de ifa ilkeyli vel vezni. Ölçü ve tartıyı tam yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın sizin için belirlemiş olduğu rızık hayrün lekum. Elbette sizin için hayırlıdır. <gülüyor> Burada şu ifade edilmek isteniyor kıymetli arkadaşlar. Hayrün lekum minel baksi Eksiltmekten sizin için daha hayırlıdır. Yani Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an-ı Kerim'de aç gözlülük yapmayın. Çok kısa bir zamanda büyük paralar kazanmak, büyük servetler kazanmak, haram yoldan kazanmak, böyle bir işe girişmeyin. Helalinden az da olsa az kazanmanız sizin için elbette Allah katında daha hayırlıdır. Hem dünyanız için hem ahiyatınız için. <gülüyor> İnkuntun müminine. Bakın e, dürüst olmayı, ölçü ve tartıda eksiklik yapmamayı Cenab-ı Hak iman şartına bağladı. Eğer inanıyorsanız bu böyledir. Bunu böyle kabul etmeniz lazım. Yok, inanmıyorsanız o zaman dilediğiniz gibi yaparsınız. Ve maene alaiküm bir hafizin hafiz rakibdi demek. gözetleyici? Ben sizin başınızda bir gözetleyici değilim. Niye? E ben bana düşeni yaparım, tebliğ ederim, anlatırım. Ama <gülüyor> tabirca ise ben herkesin başında bir gözetleyici olarak bulunabilecek bir konumda değilim. Ve ma ene aleykum bi hafizin rakibin, mücaziküm bi amalikum. Amellerinizin karşılığını verecek bir gözetleyici değilim. Çünkü bana düşen, peygamberlere düşen ancak tebliğ etmektir. Yani Hz. Şuayt de bunu söylüyor. Dolayısıyla amellerin karşılığını verecek, hiç şüphesiz Cenab-ı Hak'tır. İnnemâ bu'istu nezire Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ben ancak bir uyarıcı, bir tebliğci olarak gönderildim. Bunun ötesinde sizi zorla dürüstlüğe ulaştıracak kişi değil. Ben anlatırım, söylerim, hakkı, hakikati bildiririm. Ha, gerisi artık sizin bileceğiniz iş demektir. قَالُ لَهُ اِسْتِحْزَاءً Hazreti Şuayb Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirmiş oldun bu vahiyleri, bu ifadeleri, bu kuralları bildirdi. Onlar da hu ona dediler istisa en a alay ed ya şuayı bu şu ayı sana tüke namazlar mı sana bunları emrediyor? bir teklifim, bir teklifi en ne Türkiye ma ya budu a Ü Min esnami. babalarımızın babalarımızın tatmış olduğu şeyleri terk etme teklifini senin namazın mı bize emrediyor ey şuayb dediler. <gülüyor> Ev netruke en nef'ale min envalina ma neşer neşâ'u veyahut da veyahut da <gülüyor> mallarımızda dilediğimiz şekilde davranmayı dilediğimiz şekilde, mallarımızı dilediğimiz şekilde kullanmayı terk etmemizi senin namazın mı emrediyorsun? Elmana bunun manası şudur. Haza emrun batilun la yedu ileyhi da'in bi hirin. Evet. Bunun manası yani senin bu söylediklerin boş, anlamsız, saçma, batıl bir davadır o ile da var yani e, bu hususlara bu hususlara hayırla davet eden bir kişi söylemez yani sen bu, bu konularda haksızsın demek istiyorlar yani peygamber <gülüyor> bu tür işlere karışmaz. Sen niye bu tür işlere tabibiri caizse karışıyorsun tabibiri caizse halk arasında kullanılan ifadesiyle burnunu sokuyorsun diyorlar. İnneke le entel halimur reşid. Sen yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Kalu zalike istihzaen. Yani bunu söylerken alay ederek söylediler. Ya sen ne yapıyorsun böyle alaycı bir tavırla? Ne yaptığını biliyor musun? Aklını başına topla. Sen halim senin bir adamsın. Git kendi işine bak. Dediler. Kale ya kavmi. Hazreti Şuayb dedi ki, ey kavramım, Erayetüm in kuntu ala beyyinetim min Rabbi ve razakani minhu rızkan hasenen halalen Siz bilir misiniz, ben Rabbimden at açık bir delil üzerinde isem ve Rabbim beni güzel, helal bir rızıkla rız rızıklandırmış isem efâşûbu bil harâmi min baksi ve't Ben o rızkı haramla eksiltmekle, noksanlaştırmakla, karıştırıp şüpheli bir haram getireyim? Bunu mu istiyorsunuz? Yani Cenabı Hakk'ın bana verdiği malı, mülkü, saltanatı, gücü, kuvveti helal helal rızıkları haramla karıştırayım. Ve bu konuda da size de bir şey demeyen Ben desin gibi yapayım. Bunu mu istiyorsunuz dedi. Ve ma uruydu an ukhali fekum ve azh bu ilama an hakum anhu fataki behu in ma uruydu illa ista halakum bil adli. Ve ma uruydu an ukhali Ben size muhalefet etmeyi istemiyorum. <gülüyor> La ashabu ila ma anhu. Sizi nehyettiğim şeylere şeyleri yapmaya, sizi nehyettiğim şeylere gitmeyi de istemiyorum. Yani ben bir şeyi yapmayın diyorsam ben de yapmam. Fer ta ve sizi nehyettiğim şeyleri yapayım da in ma uridu illa al-istaha lekum bi'adl. Şunu düşünün ki, şunu bilin ki ben sizin için ancak adalete dayalı bir ıslahı murad ediyorum, başka bir şey değil. Çünkü adalet bunu gerektirir. Mastatatu <gülüyor> gücüm yettiği sürece de bunu yapacağım. Bu görevinden hiçbir şekilde geri durmayacağım. Vema kudreti alazali taat illa billah. Bu konuda benim gücüm. Ve diğer itaat konularında benim başarım illa billah ancak Allah'a dayanır. Allah'tandır. Allah'ın gücü, kuvveti ve kudreti sayesinde ben ancak bunu yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Cenab-ı Hak bunun manası şu. Allah bana bu gücü, bu kuvveti, bu kudreti verdiği sürece ben de bunda devam edeceğim demektir. Aleyhi <gülüyor> tevekkeltu Bakın arkadaşlar, burası enteresan bir ifade. Aleyhi tevekkaltu. Ben Allah'a dayandım. Ben Allah'a güvendim. Ne demektir bu? Ey müminler, siz de, bütün işlerinizde, falancaya, filancaya değil, Allah'a güvenin. Allah'a dayanın. Ve ileyhi unigu erce olun. ben ona döneceğim. Ben, ona saygı duyuyorum. Allah'a tevekkül edin. Ve Allah'a döneceğinizin hesabını yapın. Onun bilincinde olun. Ve ya kavmi la yecrimennekum yeksibennekum şikâkı filâfi Evet. iyi kavmi sizi sürüklemesin. La yecrimennekum sürüklemesin. Yeksibennekum kazandırmasın. Şikâkı bana olan düşmanlığınız size sizi sürüklemesin. Size kazandırmasın. Filafi bana olan muhalefetiniz sizi sürüklemesin. Evet. Şikaki kelimesi fa'il. faildir. Yajrime ve damiru bu şikaki'deki ya ya zamirdir. O da mef'ulun evvelin birinci midir? sani ikinci mefu in en Yu ve ku müslüma he Ohhim ev İ İkincisi de ikinci me da Burası en Yusü vekum Müslüman he kalmayı burada ikinci me olur Evet lacimen ne ku bana olan düşmanlığınız sizi sürüklemesin en yusibekum mislu ma esabe kavme nuhin, el kavme hudin el kavme çünkü bana düşmanlık ederseniz nuh kavmine hud kavmine ve salih kavmine isabet eden şeyin benzeri size de isabet eder bir başka ifadeyle bana bana düşmanlık etmeyin ki bu düşmanlığınız sizi Nuh, Hud ve Salih kavminin kavmine isabet eden, onların düşmüş olduğu azaba sizi, bu düşmanlığınız bana olan düşmanlığınız sizi sürüklemesin. Size Allah'tan bir azap gelmesin. Bakın hemen devamında dedi ki minel azap yani onlara isabet eden şey neymiş? Hud, Salih ve Nuh kavmine isabet eden azabın benzeri size de isabet etmesin. Ve ma kavmu minkum bi ba'idin ve ma kavmu ey menaziluhum Lut kavminin menzilleri, evleri, konakları, şehirleri olmadı. Minkum bi ba'idin. Sizden uzak değildir. Yani siz gördüğünüz yerlerde o Nuh kavminin beldelerini, e, şehirlerini, evlerini, konaklarını görüyorsunuz. Vmaqawlu ruṭün ey menazilühum ev zemenu helaki veya Hutt da onların helak zamanları minkumbi be sizden uzak değildir. Nuh kavminin helak zamanı, helak zamanı veya men, evleri, sarayları, şehirleri sizden uzakta değil. Gördünüz onların başına neler geldiğini. Çünkü azaba uğramış toplumların bir çoğunun hala kalıntıları yeryüzünde mevcuttur. Faate bir ibret alın, yapmayın, etmeyin, dikkat edin. Aklınızı başınıza alın. İbret insanın aklını başına alması demektir. Faate bir ibret alın. Vestafiru Rabbekum, Rabbiniz'e istifarda bulunun. Olur ya insan bir hata işleyebilir mi? Evet işleyebilir. O zaman وَاسْتَغْفِرُوا <gülüyor> rabbekum. Rabbinizden istiğfar dileyim. Başkalarından değil. Ölmüş, yaşayan, canlı olan, cansız olan varlıklardan değil. Rabbinize yöre. Rabbinizde e, Rabbinizden bağışlanmanızı isteyin. İstiğfar bağışlanmayı istemek. سُمْ وَتُوبُ اِلَيْهِ Sonra Allah'a dönün. Tevbe arkadaşlar dönmek manasındadır. Yani ben tevbe ettim demek ben artık şu işi yapmayacağım demektir. Yani şu tarafa doğru gidiyorsanız bu tarafa doğru gitmeniz. O, o yönü, o yolu değiştirmeniz. Tam aksi istikamete dönmeniz. Pişman olmanız. Evet, bu bir hataydı. Ben yaptım ama şu anda pişman oldum demenizdir. Yoksa tevbe Bizim bugün Müslümanların, bir takım insanların anladığı gibi Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Tekrar kalk, iki dakika sonra aynı işleri yap. Bu değil. Tabe eşittir reca. Tabe dönmek manasında dönmek. Ben tövbe ettim dediğiniz zaman döneceksiniz. Yaptığınız günahlardan, <gülüyor> yaptığınız çirkinliklerden, kötülüklerden, kul haklarına tecavüzden. Döndüğünüz zaman tövbe olur. Ötekisi ne olur? Yalancıların tevbesi olur. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bir dil alışkanlığı şeklinde. Ama ondan sonra ben yine bildiğim gibi yaparım. Kaldığım noktadan devam edelim. E, e, bir takım ifadeleri, e, istiğfar ifadelerini kullandım. Günahların bağışlandı. Kaldığım yerden devam edelim. Böyle değil. Böyle değil. Dilinizin söylediklerini Kalbinizin det onaylaması lazım. Kalbiniz de evet. Ben Allah'ın bağışlamasını diliyorum. Sadece sözlerim hayır. Fiille, eylemle, davranışlarınızla da bunu göstermeniz lazım. O zaman olur. <gülüyor> <gülüyor> İnne Rabbi rahimin bir müminine Hiç şüphesiz ki benim Rabbim müminlere karşı merhametlidir. Aslında burada müminine e, ifadesini getirmemek de e, mümkün. Bin nasi, insanlara karşı merhametlidir. Çünkü Cenab-ı Hak tevbeyi, tevbe kapısını kafirler içinde açık bırakıyor. Sadece müminler için değil ki, kafirler içinde o kapı açık. Tevbe etti mi, pişman oldum mu, kabul etti mi, imana geldi mi o da Müslüman olur. E, Cenab-ı Hak Tevbeyi sadece Müslümanlara has kılmamış ki. Müslüman olmayanlara da has kılmış. Vedudum. Çok çok sever. Yarattığı varlıkları, müminleri, mümin olmayanları da çok çok sever. Niye? Tevbe kapsını kapatmıyor. Ta öldüğü esnaya kadar. Can çekişinceye kadar tevbe kapsını kapatmıyor. Kıyamete kadar kapatmayacak. E bu ne demektir? Cenab-ı Hak bütün insanlara merhametlidir, şefkatlidir. Bütün insanların tevbesini kabul edendir. Yeter ki tabi etsin. Yeter ki Allah'a yönelsin. قَالُوا اِذَانًا بِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ Bakın, izanen bildirerek, ifade ederek بِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ Çok hafif bir önemle, önemsemeksizin basit bir ifadeyle söylediler. Ya Şuayb bu ma nefkahuhu nefhemu. Biz anlamıyoruz. Ey Şuayb biz anlamıyoruz. Kesilen mimmataku dediklerinden çoğusunu biz anlamıyoruz. Ya sen ne diyorsun? Ne anlatıyorsun ki ya? Bu dediklerinden biz hiçbir şey anlamıyoruz dediler. Ve inna hiç şüphesiz ki biz le nerake Fina Biz hiç şüphesiz ki seni içimizde zayıf birisi olarak görüyoruz. Malın yok, mülkün yok, soyun yok, aşiretin yok, kabilen yok. Seni destekleyen kimse yok. Sen zayıf bir adamsın. Zelilen, o da zelil manasında, zayıf zayıf manasında. Velevla rahptü ke aşiretü kelarecemna ke bilhijalat. Eğer senin kavmin olmasaydı, yani sen zaten çoluğun yok, çocuğun yok, var olanlar da bir şey değil. Ee, eğer senin aşiretin, kabilen, soyun, sopun mensup olduğun şu kabile olmasaydı, bir seni elhicare taş demek, bir hicareti taşla lerecemnake taşlardık, öldürürdük. Ve ma en taaleyna bi aziz. Kerimin anir rejmi. Sen bizim üzerimizde değerli bir insan değilsin. Kerimin anir rejmi. Yani rejimden bizi alıkoyacak seviyede şerefli bir, güçlü bir insan değilsin. Ve innema rehdike rehdike Evet. Hümül a'izzetü. Hiç şüphesiz. Senin kavmin, evet, şerefli olanlardır. Yani senin bir şerefin yok. Senin bir malın yok. Bir mülkün yok. Ee, senin bir e, aile efradın yok. Bir şeyin yok. Ama kavminin var. de şerefli insanlar. Bunun üzerine Hazreti Şuayb diyor ki Kale ya kavmi, ya kavmi, ya kavmi, ya kavmi. evet. Rahbi a'udzu aleikum Allahi, fetetruku katli li'ajli li'ajlihi. قال يا قومي rahbi a'udzu aleikum minallahi ey kamin benim kabilem mi sizin katınızda Allah'tan daha değerli? Yani Allah değerli değil de izzetli değil de benim kabilem değerli öyle mi? Yani Allah için yaptığınızı Allah için yaptıklarınızı Allah için yapmıyorsunuz da, benim kabilemin hatırı için yapıyorsunuz. Öyle mi? Yani beni öldüreceksiniz de Allah'tan korkmuyorsunuz. Kabilem, aşiretim, değerli onlardan korkuyorsunuz. Veya işte onlara değer verdiğiniz için öldürmekten vazgeçiyorsunuz. Öyle mi? Fethet bu ve Onlar için beni öldürmekten vazgeçiyorsunuz. Bırakıyorsunuz, terk ediyorsunuz. Vela tahfezuni lillahi. Beni Allah için korumuyorsunuz da onların izzeti için, onların şerefi için, onların değerinden dolayı bana dokunmuyorsunuz. Öyle mi? Vettekastumuhu eyllâhe. Allah'ı edindiniz. Veraekum zihriyem. Yani e, Allah'ı sırtınızın arkasına attınız. Ne demektir bu? Şu demektir. Türkçe'de şöyle ifade edilir: Allah'a sırt döndünüz, Allah'ın dediklerini duymuyorsunuz, Allah'ı görmüyorsunuz, Allah'ı kabul etmiyorsunuz. E, Allah'tan dolayı değil de senin kabilesinden dolayı biz sana dokunmuyoruz diyorsunuz. Öyle mi? Dedi. La turakibunehu. Allah'ı gözetmiyorsunuz da Allah'a sırtınızı dönüyorsunuz. Benim kabilemden, aşiretimden dolayı bana dokunmadığını söylüyorsunuz. Yani Allah, benim kabilem Allah'tan daha değerli. Öyle misin yanınızda? اِنَّا Rabbi بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيدٌ اَيْلْمًا فَيُجَزِيكُمْ Şüphesiz benim Rabbim yaptığınız, işlediğiniz her şeyi uşatmıştır. اَيْلْمًا, ilim yönüyle. Kuvvet yönüyle, kudret yönüyle, hep Cenab-ı Hak bilir ve kuşatmıştır, her şeye ele almındır. Fe yujaziyum, bunun sonucunda da sizin karşı karşılığınızı verecektir. Veya kavmi, vya melu ala mekanet küm Ey kavmin, haliniz neyi gerektiriyorsa yapın. Ne yapabiliyorsanız hadi yapın bakalım demektir. İnni amilun ala hâletin. Ben de durumum neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Sizin durumunuz neyi gerektiriyorsa onu yapın. Ben de durumum neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Seffetâlemûne men yatihi azabun yuhsihi ve men huve kâzid. Siz gelecekte azabın kime geldiğini ve ve Azabın kimi rezil rüsvay edeceğini ve kimin yalancı olacağını bileceksiniz. Men mansûletün mef'ûlül <gülüyor> ilm. Buradaki men kelimesi arkadaşlar ism-i mefsûl anasındadır. <gülüyor> <tâlemune> fiilinin mef'ulüdür. Ver <gülüyor> taqibû Öyleyse bekleyin. gözetleyin, İn teziru akibete emri. İşlerinizin sonunu bekleyin. Gözetleyin bakalım nasıl olacak. Ben mi yalancı çıkacağım, siz mi yalancı çıkacaksınız? Ben mi galip geleceğim, yoksa siz mi galip geleceksiniz? İnni makum raqibun yani müntezirüm demektir. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Felem maca emruna bi ihlakihim. Onları helak etme konusunda emrimiz gelince Necceyna şu ayben vellezîne âmenû nâhu bir rahmetin Biz şu ayıbı ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Fekadetillezîne zalemu esseyhatu Bir ses, bir sayha bu ses normal bir ses değil. Azap. Bir azap sesi, bir azap sesi, bir ses ama azap olan bir ses onları yakaladı. zulmedenleri o zulm yakaladı. Sahabihim Cibril. Müfessir diyor ki Cibril aleyhisselam onlara seslendi, bağırdı. Öyle bir bağırış ki ödleri koptu. Fe esbehu fi darihim casimin O dipdiri olan zulmeden alay eden, önüne gelen, herkesin malını alan, gasp eden, eksik tartan, eksik ölçen, Allah'a isyan eden, peygamber tanımayan o topluluk فَاَسْلَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِينَ Kendi beldelerinde, kendi evlerinde, kendi ülkelerinde dizüstü çöker duruma geldiler. Dizüstü çöker duruma geldiler. بَارِك۪ينَ عَلَرْ rekbi مِيِّت۪ينَ Dizüstü çöktüler. Ne yediğine? Ölüler olarak. Dizüstü çöken ölüler. Böyle bir bir ses geldi, dizüstü çöküp öylece öldüler. Ke'en lem yağnev. Ke'en mukaffafetün. Burada dikkat ederseniz enne değil de ke'en. Orada nunun şeddesi kaldırılmış. E, ke'en nem demektir yani. Sanki onlar lem yağnev yuqimu fiha Sanki onlar orada hiç yaşamamışlardı. Bir zaman şeyin, şakrak olan, yiyen, içen, eğlenen, gezen, topla, to, şey yapan, tozan, her türlü zulmü, her türlü isyanı yapan bir topluluğun yerinde dizisti çökmüş, taşlaşmış, ölüler haline gelmiş bir topluluk var. Yani tabi caizse bir mezar taşı gibi düşünün bunları. Mezar taşları. diriydiler. Ondan sonra bir nevi mezar taşı. Dizisi çöken ve o halde ölen insanlar oldular. Ela dikkat edin. Uyanık olun. Bakın. Buğden limedyene kema ba'det semut. Ela buğden limedyene medyene Medyen Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Ne oldu? Allah'ın rahmetinden uzaklaştığında ne oldu? Allah'ın azabına düşer oldu. Dikkat edin. Bakın Medyen Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Kema baydet Semut. Semut Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi. Yani Medyende Semutla Allah'ın gazabına uğradı. Ve kadar sana Musa bi ve Sultani muvvin. Andolsun olsun ki biz Musa'yı apaçık delillerimizle, ayetlerimizle ve apaçık delillerle apaçık ayetlerimizle ve apaçık delillerle, yetkilerle gönderdik. Bir sultanin mubin, burhanin, beyinin zahiri. Apaçık e, delillerle gönderdik. Kime? İlâ firavun'a ve meleki. Firavun'a ve firavunun yanında bulan mele bir kralın yanında bulunan istişare heyeti. Yani bugünkü ifadeyle üst seviyedeki bürokratlar demektir. Fettebe'u emre firavune O melek dediğimiz üst seviyedeki bürokratlar firavunun işine, sözüne tabi olmuşlardı. Ve ma emru firavune bir reşidin sedidin Firavun'un yaptıkları işi de doğru değildi. Onlar da bu yanlışlıklara ortak oluyorlardı. Yakdumu, yatakdumu, kavmhu ya onlar <gülüyor> kıyameti, kıyamet günü kavminin önüne geçer. Dünyada nasıl onların lideriydiyse, akrepte de onların lideri olur. Feytbiyohu nehu, kema itbiyohu fit dünya. Dünyada nasıl ona tabi oluyor, liderlerine tabi oluyor idiyseler, ahirette de aynı şekilde Firavun'a tabi olacaklar. Firavun önde, onlar arkada Allah'ın huzuruna gidip hesap edecekler. فَاُوْرَدَهُمْ اَدْخَلَهُمْ nare. O Firavun en başta önde gider, giden bir kişi olarak onları cehennem ateşine sokacaktır. Kendisi de beraber girecek. Tabii ki sen verdür mevrut. O varılan, o girilen yer o cehennem ne kötü bir varış yeridir. Ve hut bihi hazihi diye dünya onlar bu dünya hayatında da tabi oldular laneten. Lanete tabi oldular. Lanete müstahak oldular. Artık tabi oldular demiyoruz. Ve yevmel kıyameti laneti. Dünyada da lanete uğradılar. Ahirette de lanete uğrayacaklar. Bi'ser riftu el avlul merfudu riftühün. Onların bu yardımlaşmaları ne kötü bir yardımlaşmalıdır. Birbirlerine yardım ediyorlar ve ya, dünya hayatında ahirette de o şekilde birbirlerinin cehenneme girmelerine sebep olacaklar. Zâlik el-mezkûr, bu zik edilenler, zâlike mübtedânu kadâruhu min enbâil il Enbâ'il-kurâ. Haberi, haberi de burası. Bu zik edilenler toplumların önemli haberleridir. Arkadaşlar enbâ Nebe kelimesinin çoğuludur. Nebe çok önemli, faydalı ve kendisi sebebiyle bilgi elde edilen haberler demektir. Sıradan bir haber değil. Salt haber değil. Çok önemli, faydalı ve kendisi sebebiyle bilginin elde edildiği haber demektir. Nitekim Kur'an'ı Kerim'in isimlerinden biri de nebe'dir. Sürelerinden birisi nebe'dir. Kıyametin isimlerinden, ahiretin isimlerinden birisi de nebedir. Zalike minen bâir kura ne kusuhu aleyke ya Muhammed Ey Muhammed bunlar kariyelerin, toplumların, toplumların, geçmişte yaşamış olan toplumların sana anlatmış olduğunuz kısalarıdır, olaylarıdır. Minha o kuralardandır, kur, kur, kur, kurallar, o kariyelerdendir ve il kura qaim helake ehluhu ehluhu Musa hariç ehli e, helak olan e, o kariyerlere kariyerlerdendir yani o topluluklardan o memleketlerdendir ve minha hasidun e, Hz. Musa helak olmamış ama diğerleri helak olan e, toplumlar vardır وَمِنْهَا حَسِيدُنْ هَلَكَ بِيَهْلِهِ Yani e, Firavun bir ehlihi dediği Firavun Firavun ehliyle birlikte orada helak olmuştu. فَلَا eserlehu لَهُ كَزَّرْعِ الْمَحْسُودِ bil الْمَنَاجِلِ Onların bulunmuş olduğu yerlerde ki onlardan hiçbir eser yoktur. Bu neye benzer? فَلَا أَسَلَ لَهُ كَزَّرْعِ الْمَحْسُودِ بِي الْمَنَاجِلِ Menacil tırpan demektir arkadaşlar. Tırpanla hasat edilmiş ziraat gibi, şey gibi, bitkiler gibi. Tırpanla hasat edilmiş, yani tırpanla kesilmeden önce dip diriydiler, ayaktaydılar. Tırpanla kesildikten sonra hepsi yeryüzüne e, kesilmiş, e, e, e, kesilmiş bir şekilde, biçilmiş bir şekilde yere serilmiş olur. Ve ma zalemnâhum bi ihlâkihim bi zembin Günah işlemek sizin, Biz onları e, helak etmedik. Biz onlara zulmetmedik. Biz onlara helak etmek de onlara zulmetmedik. Hiç onlar günah işlemek sizin, Böyle bir şey yapmadık. Hayır. Velakin zalimun enfusuh. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Bir şirk ki Allah'a şirk koşarak. Fe ma aghnat dafat. Yetfitmedi anhum onlardan. Aliyet ümmületi ya dua ettikleri, yalvardıkları, yakardıkları, yardım talep ettikleri şahıslar, kişiler, nesneler, eşyalar, şunlar, bunlar, onlardan hiçbir şeyi gidermedi. Ya buduna min dunillah, ya bu iğnirih. Yani min dunillah, min gilillah demektir. Allah'tan başka yaptıkları, ibadet ettikleri çağırdıkları, dua ettikleri, yalvardıkları ilahlardan hiç birisi onlardan herhangi bir şeyi, hiçbir şeyi defetmedi, gidermedi. Min dülillah ifadesindeki min min arkadaşlar. Min şeyin, min زائدetün, min زائدetün. Evet. Min şey min şeyin lem maca emru rabbike azabuhu. Emru rabbike demek tan azab u azab rabbike demektir. Yani Rabbinin azabı geldiğinde onlardan hiçbir şeyi o ilahları taptıkları, Allah'a şirk koştukları, Allah dışında kendilerinden yardım istedikleri, o varlıklar, insanlar, canlılar, cansızlar, ölüler, diriler hiçbiri onlardan Cenab-ı Hakk'ın azabını defetmedi, defetmeye güç yetiremedi. Ve ma zatühum bi ibadeti him leha girette bi Evet, o şirk koşmaları, onların zararından ziyanından başka bir şeyi artırmadı. Yani kendilerinin o kutlara imadetleri, kendi ziyanlarından başka hiçbir şeyi artırmadı. Sadece zarar ve ziyanlarını artırdı. Ve kezarken mislaksi. Aksu Rabbike iza akazır kula. İşte bu şekilde yakalama gibi Rabbinin beldeleri yakalaması da böyledir. Uri de Uri de Yani Cenab-ı Hak bir toplumu, bir bir şehrin halkını yakalamayı, azap vermeyi. Dilediği zaman bu şekilde yakalar ve onların hiçbirisini bırakmaz. Ve hiye tüm biz dunubi onlar günah işleyerek zulm ediyorlardı. Zalim olmuşlardı. E fela yughni anhum min aghsehi şey'un. O taptıkları putlar onlardan hiçbir şeyi gidermedi. Agna <gülüyor> an gidermek. İnne aghsehu alimun şedid. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın yakalaması çok şiddetli, çok elem vericidir. Ravadşşeykhan, An-ıbni Musa ve Şari'yi, Buhari ve Müslim Ebu Musa ve Şari'den şöyle rivayet etmişler. Demişler ki, Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İnne Allah leyumli li zalimi Hiç şüphesiz ki Cenab-ı Hak zalime, zalimlere mühret verir. Hatta ize ahazahu lem yeflitu onu yakalanıncaya kadar, onu, ona azap edinceye kadar, onu cezalandırıncaya kadar mühlet verir, verir, verir, verir. Sonunda bir de yakaladı mı artık lem yeflithu o zalimin kurtuluşu kesinlikle mümkün olmaz. Sunna kare Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, sonra Peygamberimiz bu hadisi rivayet ettikten sonra şöyle dedi. Şu ayeti okudu. Ve kezâlike aksû rabbike ilâ ahir-i ayı. İşte Rabbinin yakalaması böyledir. Mühlet verir, bekler, bekler, bekler, sabreder, mühlet verir ama bir de yakaladım artık onun ötesinde hiçbir kurtuluş yoktur. İnne fî zâlikel mezkûri minel Bu kıssadan anlatılanlar ve ayeten le ibreten limen hafe azab azâbel ahiret Ahiret azabından korkan kişi, kişi için elbette bir delildir, bir ayettir, bir ibrettir. Ey yevmel kıyameti, zalike ey yevmel kıyameti, yevmün mecmu'un lehu. Kıyamet günü Allah için, Allah'ın huzurunda toplanma günüdür. Fihi, yani o günün içerisinde insanlar toplanır. Ennasu insanlar. Ve zalike yevmün meşhudun. O gün şahitli bir gündür. Şahitler bulunacaktır. Yeşheduhu cemi'ül halaiq. Bütün mahlukat o sahneye şahitlik edecektir. وَمَا illa li لِأَجَلٍ madud. Biz o günü, kıyamet günü, ahiret gününü delilli bir güne kadar tevhir ediyoruz. vakti malum اَنْدَ اللّٰهِ Vaktini Allah'ın bildiği bir zamana kadar tevhir ediyoruz. Demek ki kıyametin vakti Allah'ın yanında. Onun dışında kimsenin bunu bilmesi mümkün değil. Bunun dışında kimdirse yalan söylemiş olur. <gülüyor> <gülüyor> ya etizaliker yev mu? O gün geldiğinde, la tekellemu fihi. Nefsün illa bi izni. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmaksızın konuşamaz. Ancak Allah'ın iziyle konuşabilir. Kuzufe <gülüyor> ihtitaayini. <gülüyor> <gülüyor> Bu tekellemu ifadesinde taallardan birisi hasledilmiş. Yani aslı tetekellerin, tetekeller budur. Feminhum eyl o mahlukat o mahlukattan. Şakiyyun minhum şaki ve baht. Kötü insanlar, eşkiyalar vardır. Feminhum sa'idu kütibe kullun fil azir. Bir kısmı da mesut, mutlu mümin, bahtiyar insanlardır ki ve küllün fil ezel. Bunların tümü ezelde belirlenmiştir, yazılmıştır. فَهَمَّ الَّذِينَ الشَّقُوا فِي عِلْمِهِ تَعَالَ Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde bedbaht olarak, imansız, eşkıya, kötülük ehli olarak belirlenmiş olanlar فَفِي <feyamme> nari cehennemdedirler لَهُمْ فِيهَا زَف۪يرٌ orada onlar için zefir vardır yani saltım şedidün çok şiddetli bir ses. Maşahiqun savtün daifun bu da zayıf bir ses onlar için söz konusudur yani bu hem çok şiddetli seslerle hem de zayıf bir takım seslerle o, o cehennemde azap göreceklerdir. Halidin fiha madamet semavatü vel ard fiha orada kalıcıdırlar madame semavatu var yer ve gök durduğu sürece ey müddete devamı hafif dünya yani yer yüzü ve gökyüzü dünya hayatında ne kadar durduysa onlar da onun orada o kadar kalacaklardır illa gayru maşa'e rabbike min ziyadeti ala muddetihima mimma la muntahle ancak maşa'e rabb Rabbin dilediği kadar. Rabbinin dilediği kadar olanı hariç. Rabbin dilediği kadar, dilediği kadar, yani e, Cenab-ı Hak bunun ötesinde dilerse daha erken çıkarabilir, daha e, cezasını geciktirebilir, daha fazla e, ceza verebilir. münezziyâd Teala Teâlâ müddet-i müddet-i dediği yer <gülüyor> ve göklerin e, müddetine ziyade de kırabilir. مِنْ مَا لَا Yani bunun sonuncu da yoktur. Yani Cenab-ı Hak dilerse bunu sonsuzluğa kadar götürür. فَالْمَعْنَا mana şudur, قَالِدِنَ fiha ebeden Yani müfessir diyor ki e, ebediyen orada kalırlar. Çünkü bunu ifade eden e, müfessirler hem bu müfessir hem de diğerleri müfessirler قَالِدِينَ فِيهَ مَا دَعْمَةِ سَمَاوَاتُ Bu ifadenin deyimsel bir ifade olduğunu, yani ebedilik ifade ettiğini bildiriyorlar. Inne رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ Hiç şüphesiz ki senin Rabbin dilediği her şeyi yapandır. Yapma kudretini kendinde bulundurandır. Yapma kudretine sahip olandır. وَاَمَّا لَّذِينَ سُعِدُوا bi fethil sinni sa'idu fe so ee, mutlu olanlara iman edenlere müminlere e, bahtiyar olanlara gelince ferfil cenneti halidun fi onlar da cennette kalıcıdırlar madame tissema vatul erk yeryüzü ve gökyüzü ayakta kaldığı sürece dünya hayatında dolduğu sürece illa maşaallah rabbik ancak Rabbin dilediği harç, kemata kaddeme biraz öncelerinde geçtiği gibi. Ve derre aleyhi fihim kavluhu, ata'en gıyre meczuz, mektu'an Meczuz, mektu'an Onlara kesintisiz bir lütuf ve ihsan vardır. Ve ma takaddeme minettevîli huvellezi zahar. Ve yine e, bu ifadeden, bu yorumdan geçmiş olan şeyler de yine onlar için söz konusudur. Yani Cenab-ı Hak dilerse bunlar için daha fazla şeyler de verebilir. Çünkü Allah'ın vereceği nimetlere veya vereceği azaba sınırı ancak Allah bilir. Dilediği zaman artırabilir. Yani buna, bunda bizim bir şey belirleme yetkimiz yok. Ve eee Halim ne tekellüfi. Cenab-ı Hak zorlanmaktan münezzehtir. Wallahu alemu bimuradihi müfessir diyor ki bütün bunlarla biz böyle bir tefsir yaptık ama, bir takım ifadeler kullandık ama doğrusunu Allah bilir. Bunlarla neyi murad ettiğini Allah daha iyi bilir. Felâ tekü. Felâ tekü demek arkadaşlar felâ tekün olma. Ya Muhammedu fi miryetin mirye şekki şüphede olma şüphelenme Minma yabudu ha ulai min al-astame inna nuazibuhum kma azzebna men şunların ibadet ettiği putlar konusunda şüpheye düşme yani evet bunlar putlara tapıyorlar inna nuazibuhum yani Cenab-ı Hak bu putperestlere azap edecek mi etmeyecek mi böyle bir şüpheye düşme elbette ki Cenab-ı Hak onlara azap edecek. İnna nuazibuhum. Hiç şüphesiz ki biz onlara azap edeceğiz. Kima azzabna Onlardan önceki inkarcılara, müşriklere, Allah'ı peygamberi kabul etmeyenlere azap ettiğimiz gibi bunlara da yapacağız. E, dikkat ederseniz geçmiş toplumlardan Hazreti Peygambere geldi ayet-i kerimeler. Vahazat tesliyetun linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ifade peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tarafından bir teselli ifadesidir. Yani bir endişe duyma. Ya bunlar puta tapıyorlar da cenab Hak bunlara azak verecek mi, vermeyecek mi, bunlara bir takım sıkıntılarla baş başa bırakacak mı? Böyle, böyle bir şey düşünme diyor. Evet. Ma yâbuduna illa kema budu âbâuhun. Bakın. ayet kelimesi başından alalım. Fela tekufi milyeti minma yabudu haülayi, <gülüyor> ma yabudu ne illa kema yabuda aba Bunların da babaları gibi, babaları gibi tapmış oldukları şeyler konusunda bir şüpheye içerisine düşme. Yani bunlar babalarının tapmış olduğu kutlara tapıyorlar. Babaları ne yapıyorlardı idiyse onlar da aynısını yapıyorlar. Dolayısıyla biz babalarını azaba uğrattık, atalarını azaba uğrattık, geçmiş toplumları azaba uğrattık. Bunlar konusunda azap vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi, bunlar konusunda şüpheye düşme. Çünkü bunların sonu da aynı şekilde azaplandırılmaktır. مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ عَبَوْهُمْ Onlar kendi babalarının e, ibadet ettikleri gibi ibadet ediyorlar. Yani putlara tapıyorlar. Ek adetihim onların adetleri üzere, usulleri üzere, yöntemleri üzere. Min kablu. Önceden babaları nasıl, min kablu dediği, daha önceden babaları nasıl yapıyorlarsa bunlar da aynı önceki babaları gibi yapıyorlar. Fakad azebnahum hiç şüphesiz bir öncekileri azap verdik. Evet. Ve inna ve vefuhum mis'ahum nasibah. Biz bunlara da Bunların payına düşen neyse aynısını onlara vereceğiz. Vefva ödemek. Bunlara ödeyeceğiz. O yaptıklarının karşılığını vereceğiz. Hazzehüm minel azabi. Azaptan paylarını Hazzüm pay demek. Geyremmen kusim. Noksansız olarak. Neyi hak etmişlerse o yaptıklarının karşılığını noktasız bir şekilde yani dikkat ederseniz ey tamı tam olarak vereceğiz. Ve nakd ettik namusul kitabı Tevrat'a fekutulü fe fihi bi't-tasdiki ve ki biz Musa da kitabı yani Tevrat'ı vermiştik. Vermiştik de fekutulü fe o kendilerine kitap verdiklerimiz, Musa'nın kavmi bu konuda ihtilafa düştüler. Bir tasdik ve bir kısmı tasdik etti, bir kısmı tekzip etti, inkar etti, yalanladı. Kel Kur'anı Kur'an gibi. Mütecin günümüzde de bir takım müşrikler, bir takım insanlar e, Kur'anı inkar ediyorlar, bir takım insanlar da kabul ediyorlar. Aynı şekilde Musa'nın kavmi de böyleydi. <gülüyor> Velâb la kelimetun sabâkat min rabbiçe, Rabbinden önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, bitâkirül hisâbi vel jaza'i lîl kâliqî ila Kıyamet gününe kadar mahlukata yönelik olarak <gülüyor> <gülüyor> karşılık verme ve hesaba çekme noktasında hesaba çekme konusunda Rabbinin Rabbinden daha önceden verilmiş bir teahhir sözü olmasaydı Yakudiye Bey'le hemen aralarında hüküm verilirdi de dünya, Dünyada ihtilaf ettikleri o konuda da hemen verilirdi. Ama Cenab-ı Hak dünyada hemen vermiyor azabı. Akirete bırakıyor. Azabın bir kısmını çok azını dünyada veriyor. Asıl azabı akrete bırakıyor. Ve innehum ey bihi Hiç şüphesiz Allah'ı inkar edenler, Musa'yı inkar edenler Ve fi gün minhum ribun Muqûn fil Hiç şüphesiz onlar kuşkulu bir şüphe içerisinde düşmüşlerdir. Derin bir şüphe içerisinde düşmüşlerdir. Ve in bir takfifi ve teşdidi hem in şeklinde okunabilir, takfifli. Yani sonunun harekesi olmaksızın. hem de ve inne şeklinde okunabilir. Kella ey kella ey bütün mahlukat lemma buradaki ma zaidetün Vellam muhûti etül kasmî mukaddaretin. Buradaki lam, e, mukadder bir yeminin e, yemini ifade etsin diye konulmuş bir e, harftir. El farika tün veya ayırt edici dedici e, lamı farika dediğimiz ayır dedici lamdır. Lafikratin bitiş değilim. Bir kırakta da lamma şeklinde de okunmuş. mana illa yani istisna edici gibi. Fe in nafiyetün. Buradaki in olumsuzluk edatıdır. Evet. Ve in kullen la yuvaffiyannahum rabbuka amale. Hiç şüphesiz ki, hiç şüphesiz ki Rabbin onların amellerinin karşılığını elbette verecektir. Ey cezae karşılığını. İnnehu bima yaameluna habir. <gülüyor> hiç şüphesiz ki Cenab-ı Hak onların yaptıklarından haberdardır. Alimin bir bir bir batinihi keza Zahirini bildiği gibi batınını da bilmektedir. Fa istıkem ila'l ameli bi emri rabbika ve'd du'ai alayhi. Öyleyse madem Cenab-ı Hakk'ın bu nitelikleri var, bu özellikleri var. Fes takın, dost doğru, istikamet üzere ol, doğruluktan ayrılma. Alel ameli bi emir rabbike, Rabbinin amelini işleme konusunda ve dua ileyhi, duayı Allah'a yapma konusunda, amellerini Rabbine yapma konusunda istikamet üzere olur. Başkalarını katma bu ibadetin içerisine. Biz Fatiha suresinde sürekli söylüyoruz ya, İyyâkenâ budu ve iyâkenestâim, sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz. İbadet konularında, tapınma konularında yani insani ilişkilerde değil de, ibadet konularında tapınma konularında sadece Allah'a ibadet edilir, sadece Allah'tan yardım dilenir. Onun dışında başka hiç kimseden yardım dilenmez. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ <gülüyor> Emrolundun gibi. Yani Allah sana neyi emret, emrettiyse o şekilde dost olur. لِيَسْتَقِمْ مَنْ تَابَ آمَنَ Seninle birlikte tövbe edenler de dost doğru olsunlar. yani müminler de dost olursunlar. Vela tadqal tecavüzü hududelat. Tadqal tecavüzü demektir. Allah'ın haddini, Allah'ın kanunlarını, sınırlarını aşmasınlar. İnnehu bima tamelune besirun fe bihi. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızı bil bilicidir ve onların karşılığını verecektir. Şimdi başka bir ayet kelimeye geldik arkadaşlar. Yaşet bir ayet. Ayetlerin tümü böyle. Özellikle e, günümüzdeki bir takım meseleleri ilgilendirdiği için dehşet bir ayet dedim. Vela تَوْكَنُوا Meyletmeyin. Yönelmeyin. Yardımcı olmayın. تَمِيلُ Meyletmek. اِلَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِمَّا reddettim Sevgi besleyerek. Zulmedenlere edenlere sevgi beslenme, besleyerek meyletmeyin. Onlara destek olmayın. Onlara yardımcı olmayın. Başka? Ev müdahene edin. Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum arkadaşlar. Müdahene yargılık demek. Dal kavukluk demek. Riyakarlık demek. Riyakarlık ederek, ayet kelimenin manası şu olur bu takdirde. وَلَا تَلْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ev بِمَوَدَّتٍ اَوْ مُدَاهَنَةٍ اَوْ رُدَنْ Ey iman edenler, ey Müslümanlar, sakın ola ki zalimlere meyletmeyin, onlara destek vermeyin, onlara arka çıkmayın, onlara sevgi beslemeyin, onlara yağcılık etmeyin, onlara dal kavuk etmeyin, onlara riyakarlık etmeyin auradan bir amalim ve da onların amellerine işlemiş olduğu şeylere şeylerden dolayı hoşnutluk göstermeyin. Onların amellerine sevgi beslemeyin. Ne güzel yapıyorsun ya, ne iyi ediyorsun ya demeyin. Biz yaptıklarınızdan memnunuz demeyin. Fetenasukun ve nar. Eğer öyle yaparsanız hiç kurtuluşu yok temesseke, dokunmak demektir. Fetemessekum, size dokunur. Ennar, ateş, cehennem ateşi size dokunur. Ve mâlekum min dunullahi gayrihi min evliya'e Sizin için Allah'tan başka bir dost da bulunmaz, yoktur. Bulamazsınız. Sakın ha böyle bir şey yapmayınız. Yahfizûnekum minhu. Sizi Allah'ın azabından koruyacak bir dost da bulamazsınız. Sunna latum serun tumnaun min azabihi Allah'ın azabından da alıkonulmazsınız. Allah'ın azabına karşı size hiç kimse yardım edemez. Yardım görmezsiniz. Ve akimissalati tarafein yani bu ayet üzerinde çok daha durmak lazım ama vakit yok. Kısa geçiyorum. Ve akimissalati tarafein nehari. Gündüzün iki tarafında namazı ikame it. Yani, el-gadate vel sabah ve akşam. el sabah vel-aşiye akşam. Ey-subha yani ne demektir? Sabah namazını ve-zuhre öğleyi ve-asre-i kimliyi ve-zulefen cem-u ey Bir de gecenin bir kısmında, bir kısmında icra edilen namazları da kıl. Onlar neymiş? Ey-il mağribi vel akşam ve yatsı namazlar. Öyle sabah, öyle ikinci akşam ve yatsı. Dinler <gülüyor> hasanat ke selavatil Hiç şüphesiz. Beş vakit namaz gibi iyilikler 100 hibne seyyiat, azunub seqaire. Küçük günahlar. Küçük günahları götürür. Bağışlattırır. Siler. Ya Kulakları ne olur? Kulakları kalır. Kulaklarını kulaklar kendileri halledecektir. Neze nezlet fi men qabbla ajnabiyeten. Bu ayet kelime, bu ayet kelime yabancı bir kadını öpen birisi hakkında naz, nazil olmuş. Bu kişiye fakih sallallahu aleyhi ve selleme e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye haber verdiği Fekale Eliahaza. Adam dedi ki bu benim için mi indi bu ayet? Fekale kullu. Peygamberimiz de dedi ki hem senin için hem de bütün ümmetim için. Rivayet şeyh şeyhan Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yani yabancı bir kadını öpen bir kişi hakkında bu Ay ayet kelime Kerim'e iniyor. Bu iş yanlış ama tövbe ederse e, burada aslında kul hakkı da var. Yani e, kul hakkını e, gider, e, o kişiden helallik alır ve sonra da Allah'a istiğfarda bulunursa, pişmanlık duyarsa bu mümkün. Ama e, kuldan helallik alması e, gerekir. Zarke zikr aliz Zakiri, işte bunlar e, zikredenler için, anlayanlar için, düşünenler için hiç şüphesiz öğütlerdir. Aizetülül mütaazin, öğüt ve nasihat kabul edenler için bir öğütür. Vaspir ya Muhammed, Allah azzaqumik ve ev alasallati, ey Muhammed, kalminin sana yapmış olduklarına, azietter yapmış olduğu eziyetlere sabit. Ev ala salati veyahut da namaz üzere sabret, namazı kıl. Fe inne la yudi'u ecrel muhsinin. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak muhsinlerin, Allah'ın rızasını düşünerek iş yapanların, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Biz sabri ala ta'ati. Yani fe inne la yudi'u ecrel muhsinine biz sabri ala ta'ati. Taate sabırla devam eden muhsinlerin mükafatını hiç şüphesiz Cenab-ı Hak zahir etmez. Ve ma kâne rabbüke lihüke l'kura bi zulmîn Hiç şüphesiz, biraz hızlı gideceğim arkadaşlar, süre geçti. Hiç şüphesiz Rabbin e, zulm ile bir topluluğu, bir beldeyi, bir belde halkını e, felak edici değildir. Vehlûha müstihuun minun o belde'nin hakkı mümin oldukları sürece Allah haksızlıkla zulm ederek hiçbir kimseye haksızlık helak etmez, haksızlık yapmaz. Velemşah Rabbim geleceğe alan nasıl ümmeten vahideten? Ehlâdin vahidin. Eğer Rabbim dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı, yani bir dine mensup yapardı vela yazalun muhtelifin fi'l ama insanlar din konusunda ihtilaf etmeye devam edecekler ha burada şu soru sorulabilir ihtilafı Cenab-ı Hak onaylıyor mu hayır hayır dinde ihtilaf onaylanmıyor yani iradenizi kulun kullanın ihtilafa düşmeyin birlik olun e, dindeki e, ihtilafları e, ortadan kaldırın bütünlük içerisinde bir ümmet olun. her biriniz kırk fırçaya, fırkaya, kırk parçaya, kırk bilmem neye, bölünmüş topluluklar olmayın. Her grup kendi dinini, kendi önderini, kendi liderini benimseyen bir din anlayışı içerisinde olmayın. Allah'a güvenin, Allah'a dayanın, peygamberini kabul edin, kitabına iman edin. Allah'ın kitabını bırakarak her grup kendine yeni yeni bir takım kitaplar ihtas etmesin. Allah'ın peygamberini bırakarak her grup kendisine yeni yeni liderler ihtas etmesin. İlla men rahi'na رَبُّكَ اَرَادَ اللّٰهُ اَرَادَ لَهُمْ الْخَيْرَ فَلَا يَكْتَرِفُونَ Ancak Cenab-ı Hak kimin için hayır murad ederse onlar ihtilafa düşmezler. Bakın burası çok enteresan bir ifade. Değerli arkadaşlar. Allah kimin hakkında hayır dilerse, onlar ihtilafa düşmezler. E, biz eğer her konuda ihtilafa düşüyorsak, her konuda parçalanmışsak demek ki Allah'ın, Allah bizim hakkımızda e, hayır murad etmemiş, bizim hakkımızda merhametle muamele etmeyecektir demektir. Niye? E, çünkü gölen Allah de biz bölüyoruz. وَلِذَانِكَ خَلَقَهُمْ اَيْ اَهْلَ الْاِخْتِلَافِ لَهُ İşte onları bunun için yarattı Cenab-ı Hak. Ee, ve ehle rahmeti leha. Ehli e, rahmeti de cennet için yarattı. Ve temmet kerimetu rabbike. Hiç şüphesiz Rabbinin sözü tamamlanmıştır, yerini bulmuştur. Ve hiye o sözüdür. Ve emle enne mine'l cinneti ve'l nasi ecmain. Elbette ki ben... Cenneti ve cehennemi e, evet cehennemi cehennemi, cin ve insanların tüm üylet olduracak. Cehennemi insan ve cinlerin tüm üylet olduracak. Ve kullen kullen ifadesi nusibe mansuptur. Bir nekussu nakusudan dolayı ve tenvihun ivedun anil mudafi ileyhi eee ve, tem, ve temvi ve, ve temvinıhu ve küllen şeklinde temvin gelmesi ayvedün anim muzaffi ilehi muzaffun ilehten ila ilehin yerini ifade etmektedir. Yani yani ne demetim bu? Ey küllema yuhtacı yuhtacı ilehi. Yani her ne zaman ki ona muhtaç olurlarsa oraya muhtaç olurlarsa olarsa. E, Cennet isterse cenneti olacağım Cehennem isterse cehennemi olacağım Cehennemi her istediğinde hel mezit diyor ya ayet-i kerimede. Yok mu yarabbı daha fazla cehennemi kuranlar? Cenab-ı Hak da onları var deyip orayı dolduracak. Nekussu aleyke keminen bâi rusulî Hiç şüphesiz biz, biz sana peygamberlerin çok önemli ve faydalı haberlerini anlatıyoruz. Ma Küllen nusabbitu bhi faadek. Ma bedelün bedeldir min küllen. Küllen ifadesinden bedeldir. Nusabbihu nusabbitu netme innu. Netme innu bhi faadek. Niye biz bunlar anlatıyoruz? Senin gönlünü, kalbini hak üzere tatmin ederim, sabit ederim Kalbeke. Ve cay kefi hazil ama o hazi hazir embayı, emir ayatı, el hak. Hiç şüphesiz sana gelen bu haberler, bu ayetler hak'tır, gerçek'tir. Bunlar konusunda şüpheye düşme. Yani bunlar olmuş mu, geçmişte yaşanmış mı? Hayır. Böyle şüphelere düşme. Kesinlikle böyle şüphelere düşme. Bu anlattıklarımızın hepsi hak'tır, gerçek'tir. Yani Kur'an kıssaları hayali değildir, kurgusal değildir, hakikattir, hakikatin ta kendisidir. Bunu bir takım insanlar günümüzde Kur'an kıssaları, Kur'an'daki işte zikredilen olaylar hayalidir filan diyorlar ya, onu anlatıyor. Hayır, hayali değildir. Hakikatin ta kendisidir. tüm وَزِكْرَ müminin Müminler için bir öğüt ve hatırlatmadır. Hussu biz zikri, niye Cenab-ı Hak özellikle zikretti? <gülüyor> Müminlerin bu ayetlerle faydalanmaları gerektiğini bildirmek için. Fil <gülüyor> imani, iman konusunda. Demek ki bunlar imani meselelerdir. Bir hilaf-ı kafirlerin hilafına. Çünkü kafirler ne kabul eder ne de onlar için bunların bir ibret değeri vardır, bir öğüt değeri vardır. Lekullillezina la yu'minuna iy'amul ala makanatikum halatikum inna amilun İnkar edenlere, iman etmeyenlere de ki, yapın yapabildiğinizi. Durumunuz neyi gerektiriyorsa onu yapın. İnna amiluna ala halatikum. Biz de durumumuz üzerine, halimiz, durumumuz neyi gerektiriyorsa biz de onu yapacağız. Tehdidun lehum. Bu Allah'tan bir tehdittir. Onlara de ki, yapın ne yapabiliyorsanız yapın. Biz de yapacağız. وَاِنْ تَزِرُوا اَقِبَةَ اَمْرِكُمْ Yaptıklarınızın sonunu da bekleyin bakalım. Düşünün bakalım. İnna مُنْ تَزِرُوا Biz de beklemekteyiz. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Hiç şüphesiz yerin ve göklerin gaybı Allah'a aittir. Yani Allah yerin gaybını da bilir, göklerin gaybını da bilir. Gaybı bilmeyen Allah olabilir mi? İlah olabilir mi? Ey ail mu maqa onların içerisinde bulunmayan, bulunmayan bilgileri Cenab-ı Hak bütün ile bilir. Beyleyhi yurcağı hem yurcağı okunmuş, meçhul olarak, evet, beyleyhi yurcağı bir binayın faali ve yahuğu eli yerce o şekilde de okunmuş. وَيْلِيْهِ ve وَيُرْجَوْا Her iki halde de okunmuş. Hem fail, e, naibi fail olarak, hem de mefhul olarak. E, her şey Allah'a döner. يُرَدْتُ الْاَمْرُ kulluhu. Bütün işler Allah'a döner. فَيَنْتَقِمُوا مِنْ مَنْ asa. Allah'a isyan edenden Cenab-ı Hak da intikamını alır. فَعْبُدْهُ وَحْفِدْهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ Öyleyse Allah'a ibadet edin. Allah'a kulluk etti. Allah'a dayan. Allah'a güven. Sık bihi fe innehu kafike. Allah'a güven. Başka insanlara başka varlıklardan bir şey bekleme. Tevekkül üzerine düşeni yaptıktan sonra her şeyi işin sonucunu Allah'a bırakmak. Allah'a güvenmek. Allah'a dayanmak. Başka varlıklara değil. Başka insanlara değil. Ve tevekkül aleyhi. Allah'a tevekkül et. Sık bihi, Allah'a güven, Allah'a itimat et. Fe innehu kafike, şüphesiz Cenab-ı Hak sana yeterlidir. Ve ma rabbuke bi gafilin amma ya Onların yaptıklarından da Rabbin gafil değildir. Onların yaptıklarından dolayı Rabbini habersiz zannetme. Ve innema ma ahiruhum li vaktihim. Onları belirlediğimiz vakitlerine terhir etmekteyiz herfirat yine amel konu bir tahtaniyeti zema rabbuke bi bir firatta da zema rabbuke bi gafirin amma rabbin o zaman manası olur sizin yaptıklarınızdan habersiz değil teşekkür ediyorum